Siyasetçiler otoritelerini pekiştirmelerini sağlayacak yeni bir yol buldu. Artık nurlu ufuklar sunmak yerine bizi büyük tehditlerden korumayı vaat ediyorlar. Ama dünya çapında söylendiği kadar güçlü ve örgütlü bir terör örgütü gerçekten var mı? Yoksa ideolojilerin gücünü yitirdiği bir çağda siyasetçilere güç kazandırmak için kullanılan bir efsane mi bu? Bir şey açık, en dehşetli kabuslar... ...en güçlü politikacıları yaratıyor. Bu öykünün odağında iki grup... ...Amerikanın yeni muhafazakarları ve radikal İslamcılar var. İkisi de Batı liberalizminin eleştirisi üzerine kurulu. Dizimizin ilk bölümünde bugün... ...Buş yönetimine damgasını vuran yeni muhafazakarlarla... ...11 Eylül saldırılarını yürüten İslamcı militanların... ...felsefi köklerini 1949'da bulmuş... ...Amerikalı filozof Leo Strauss'la... Mısırlı Milli Eğitim müfettişi Seyyid Kutub'un görüşlerinin nasıl oluştuğunu ve yaygınlaştığını 60'lı yılların sonlarına kadar izlemiştik. Mısır'da Seyyid Kutub'un takipçisi, daha sonra Usame Bin Ladin'i yaratan adam olarak ünlenen Eymen El Zevahiri'nin izini sürmeye bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bugün ise 1970'li yıllarda Straussçuların ya da yeni muhafazakarların yükselişini izliyoruz. İdealistler Liberalizmin getirdiği özgürlüklerin yolaştığına inandıkları toplumsal çöküşü durdurmayı hedefliyorlardı. Halkı birleştirmek, onlara ortak bir amaç, bir inanç sunmak gerekiyordu. Bu amacı Strauss'ta buldular ve Amerika'nın dünyadaki şer güçlerine kafa tutabilecek tek ulus olduğu efsanesini beslemeye başladılar. O dönemde dünyadaki şer güçlerinin merkezi de ister istemez Amerika'nın soğuk savaştaki hasmı Sovyetler Birliği olacaktı. Fakat yeni muhafazakarların stratejilerini uygulayabilmek için önce çok güçlü bir hasmı alt etmeleri gerekiyordu. 1970'li yılların başlarında dünyanın en güçlü adamlarından biri olan Henry Kissinger. I. Başkan Nixon'ın Dışişleri Bakanı olan Henry Kissinger, öyle iyilerle kötülerin mücadelesi gibi ahlaki, idealist kavramlara itibar edecek biri değildi. Tam bir gerçekçiydi. Dünyaya güçler dengesi penceresinden bakan gayet pragmatik bir vizyonu vardı. Kissinger, Amerika'nın ideolojik mücadeleden vazgeçmesi ve Sovyetler Birliği gibi ülkeleri gerçekliğin bir parçası olarak kabul edip, dünyada ulusların birbirine karşılıklı bağımlılığına dayalı yeni bir düzenin temellerini atmasını istiyordu. Amerika böylece güvenlikte olacaktı. I believe that with all the dislocations we now experience. Şu anda yaşamakta olduğumuz bütün belirsizliklere karşın aynı zamanda olağanüstü bir fırsat var önümüzde. Karşılıklı bağımlılık ilkesi temelinde. insanlık tarihinde ilk defa gerçekten küresel bir toplum oluşturma fırsatıyla karşı karşıyayız. Eğer akıllıca, öngörülü politikalar izlersek, ileride bugünlere geri baktığımızda, bugün yaşadığımız sarsıntıların daha yaratıcı, daha iyi bir dünya sisteminin ilk sancıları olduğunu göreceğiz. Kissinger planını uygulamaya 1972 yılında başladı. Sovyetler Birliği'ni nükleer silahlarda indirim öngören bir anlaşmaya ikna etti. Detant ya da yumuşama diye adlandırılan dönem başlamıştı. Başkan Nixon, Washington'a muzaffer olarak dönmüş ve korku çağının bittiğini ilan etmişti. Last Friday in Moscow, we witnessed the beginning... Geçtiğimiz cuma günü Moskova'da 1945'te başlayan bir dönemin kapanışına tanıklık ettik. Attığımız adımla iki ulusunda güvenliğini güçlendirmiş olduk. Korkunun sebeplerini azaltmak suretiyle hem karşılıklı iki halk arasında hem de genel olarak dünya halkları arasındaki ilişkilerde korkunun etkisini azaltmaya başlıyoruz. Fakat korkunun olmadığı bir dünya yeni muhafazakarların projesine uygun değildi. Henry Kissinger'ın çizgisine savaş açtılar. Ve fırsat gecikmedi. Vietnam yenilgisi ve Başkan Nixon'ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalı Amerika'da politikacılara güveni iyice azaltmıştı. Yeni muhafazakarlar bu fırsatı kaçırmadı. Gerald Ford başkanlığında kurulan yeni yönetimin iki sadece ismiyle ittifak oluşturdular. Biri yeni savunma bakanı Donald Rumsfeld, diğeri Beyaz Saray'ın yeni sorumlusu Dick Cheney'di. Rumsfeld hemen Sovyetler Birliği'ni imzalanan anlaşmalara uymamakla ve Amerika'ya saldırı hazırlığı içinde olmakla suçlayan açıklamalar yapmaya başladı. Sovyetler Birliği boş durmuyor, ürettikleri silah miktarını, üretim hızlarını artırma konusunda çalışıyorlar. Yeni ve çok daha gelişkin silahları daha da büyük bir hızla üretebilmek için altyapılarını geliştirme konusunda sürekli faaliyet içindeler. Her yıl, her yeni yıl bu konuda kararlı bir şekilde çalışıyorlar. Bu yolda gayet kararlı bir şekilde ilerliyorlar. Burada şunun sorulması lazım. Biz ne yapacağız buna karşı? Ne var ki herhangi bir tehdit olasılığına karşı Sovyetler Birliği'ni sürekli izleyen Merkezi Haber Alma Örgütü CIA ve diğer Amerikan istihbarat kuruluşları Ramsfeld'in iddialarının hiçbir temeli olmadığını söyleyerek bu açıklamalara karşı çıkıyordu. Ama Ramsfeld Başkan Ford'u Sovyet tehdidini incelemek üzere Amerikan istihbarat örgütlerinden bağımsız bir araştırma grubu oluşturmaya ikna etti. Tehdidi kanıtlayabiliriz diyordu araştırmayı aralarında Bush yönetiminde Savunma Bakan Yardımcısı olarak tanıdığımız Paul Wolfowitz'in de bulunduğu yeni muhafazakarlar yönlendirecekti. 1976 ile 1987 yılları arasında CIA'nin Sovyetler Birliği dairesi başkanı Melvin Goodman anlatıyor. Rumsfeld 1975-76 yıllarında Washington'da yaşanan büyük mücadeleyi kazandı. Ramsfeld'in Wolfowitz ve diğerlerinin bu mücadeledeki hedeflerden biri CIA içinde etkinlik kazanabilmekti. Bu yolla Sovyetler Birliği'nin nükleer bir savaşa yönelik niyetleri, görüşleri ve hazırlıkları hakkında çok daha karanlık bir tablo oluşturmayı amaçlıyorlardı. Yeni muhafazakarlar, B grubu adı verilen bu araştırma projesinin başına Sovyetler Birliği karşıtı görüşleriyle tanınan tarihçi Richard Pipes'ı getirdiler. Pipes, Sovyetler Birliği'nin gizliden gizliye Amerika'ya saldırıp fethetmeye iyice niyetli olduğundan emindi. B grubunun kuruluşuyla neyi amaçladıklarını Richard Pipes'ın kendisinden dinleyelim. And the was then to appoint a group of outside experts who have access to the same evidence as the CIA used. Fikir şuydu. Dışarıdan bir grup uzman bir araya toplanacak ve bunlar Siya'nın elindeki bilgilere bakabilecekti. Varacakları sonucun Siya'dan daha farklı olup olmayacağı ortaya çıkacaktı. Bu gruba benim başkanlık yapmam önerildi. Nükleer silah uzmanı değildim ama Sovyet düşünce tarzını iyi biliyordum. Burada en önemli olan da Sovyet düşünce tarzını anlamaktı zaten. Çünkü Siya sadece Sovyet silahlarına bakıyordu. Ama aynı silahlar savunma için de kullanılabilir, saldırı için de. B grubu Sovyetler Birliği hakkında CIA'nin elindeki bütün bilgileri incelemeye başladı. Fakat ne kadar ince eleyip sık doktularsa da Sovyetlerin sahip olduğuna inandıkları türden gizli ve tehlikeli savunma ve saldırı sistemlerinin izine rastlayamadılar. Demek düşündüğümüz türden silahlar yokmuş sonucuna varmak yerine şöyle bir mantık geliştirdiler. Sovyetler o kadar gelişkin sistemler üretmişti ki tespit bile edilemiyorlardı. Tehlike çok büyüktü. 1977 ile 80 arasında Amerikan Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Kurumu'nda uzman olarak çalışan Dr. Ann Kahn. Sovyetlerin Amerikan denizaltılarının yerini belirleyebilecek bir akustik tekniği geliştirdiğini söyleyemiyorlardı. Çünkü böyle bir kanıt yoktu. O zaman belki de denizaltılarımızı akustik olmayan bir yöntemle belirliyorlar. Bu da çok tehlikeli demeye başladılar. Fakat Sovyetlerin akustik olmayan bir sisteme sahip olduğunu gösteren bir kanıt da yoktu. Kanıt bulamamış olmamız bu silahların bulunmadığı anlamına gelmez diyorlardı. CIA, Sovyetlerin içine girdiği ekonomik gerilemenin silah sistemlerinde de kendisini gösterdiğini düşünüyordu. Hava savunması gibi çok önemli sistemleri yıpranmış ve yenilenemiyordu. Ellerindeki bilgiler bunu gösteriyordu. B grubu ise aynı bilgilere bakıyor ve Sovyet yönetimi kurnaz oyunlarla asıl gizli silahlarını saklamaya çalışıyor diye düşünüyordu. The CIA, Siyanın matematiksel, bilimsel bir şekilde ifade edilemeyen mevzulara karşı bir nefreti vardı. Hafif kanıt diye tanımlıyorlardı bu tür şeyleri. Onlar gerçeklerle uğraşıyordu. Bu tür şeyleri birer fantezi olarak görüyorlardı. Richard Pipes, CIA'nın Sovyet niyetlerini göremediğini düşünüyor. Ama silah sistemleri ve silahsızlanma uzmanı Dr. Anne Kahn, o dönemde B grubunun ortaya attığı tezlerin her birinin yanlış olduğu görüşünde. Hepsi fanteziydi tabi Krasnoyarsk'taki <gülüyor> radarların fotoğraflarına bakıp Bunlar lazer ışınlı silahlar diye iddia ediyorlardı mesela Yoktu böyle bir şey Rus ordusunun yayınladığı bir kitapçık vardı Başlığının doğru tercümesi kazanma sanatı idi B ekibi bunu fetih sanatı diye tercüme etti kazanmakla fethetmek arasında ciddi bir fark var. b ekibin'in Sovyet silah sistemleriyle ilgili iddialarını teker teker alıp incelediğinizde hepsinin ama hepsinin yanlış olduğunu göreceksiniz. Yeni muhafazakarlar b grubunun vardığı sonuçları toplumda yaygınlaştırmak için bir lobi grubu oluşturdu. Bu gruba Mevcut Tehdit Komitesi adı verildi. Komiteye katılan çok sayıda politikacıdan biri de geleceğin başkanlarından Ronald Reagan'dı. A concentration of world evils, of hatred for humanity, is taking place, and it is fully determined to Komite'nin 1978'de hazırlattığı bir propaganda filmi, Barış ve Özgürlüğün Bedeli başlıklı bu filmde ürkütücü nükleer saldırı sahneleri canlandırılıyor ve Sovyet rejim muhalifi Alexander Sorjenitsin Amerikalılara sesleniyordu. Ülkeniz, şer güçlerinin tehdidi altında. ''Bütün insanlıktan nefret ediyorlar, sizi yok etmeye kararlılar, oturup bekleyecek misiniz?'' diyordu Soljenitsin. İyilerle kötüler arasındaki savaş efsanesi, Leo Strauss'un yıllar önce toplumsal çürüme ve inançsızlığa karşı önerdiği formüldü. Doğru olması gerekmiyordu ama gerekliydi. Siyaset felsefesi profesörü Stephen Holmes. Straussçular hayali bir dünya tablosu çizmeye başladı. Dünya iyiler ve kötüler diye ikiye ayrılamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin girdiği mücadeleler kötülere karşı savaşlar değildir. İzleyen herkesin görebileceği gibi Amerika'da her büyük güç iyi ve kötü şeyler yapmıştır. Tarih böyle bir şey. Ama Straussçular kesin tanımlanmış bir ahlaki değerler dünyası yaratmak istedi. Bunun için de peri masalları, efsaneler icat ettiler. Amerika'nın önünde duran her gücü şeytani, bir tür şer gücü diye tanımladılar. Yeni muhafazakarlar güçlerinin doruğuna Reagan'ın başkanlığa seçildiği 80'li yıllarda erişti. Ama biz 80'li yıllarla devam etmeden önce bundan sonraki bölümde 1970'lerde Mısır'da radikal İslam'ın yükselişi, zamanın devlet başkanı Enver Sedat'a düzenlenen suikast ve İran İslam devriminin etkilerine bakacağız.